Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Evet, e, gündemimiz Gezi, Gezi Parkı, Gezi Parkı dilinişi. Ee, ve e, konuğumuz da Gezi Parkı'nın Boston'ına ilk e, tohumları atan, orada ilk e, toprağı kazmaya başlayan sevgili Timur Danış. Hoş geldin Timur. Hoş bulduk. Ee, 1995 e, Viyana Moskova nükleersiz bir dünyaya e, Avrupa uzun yürüyüşçüsü evet. ve e, şimdi de Hemşin ülkesinde Çinçiva'da yaşıyorsun. Evet. Kalkıp buraya geldin Gezi direnişine evet. destek vermek için. Evet. Ee, Timur, e, Boston'dan bahsedeceğiz, ağaçlardan bahsedeceğiz ama istersen ilk önce 3-5 e, ağaç diye başladı. İster, evet. E, i̇stersen hmm. e, bu ağaçlarla birlikte ağaçların e, ve yaşlı ağaçların bize neyi ha. hatırlattığını ha. söylemek ister misin? Şimdi ağaç, lütfen herkes bir şöyle kafası, kafasını bir yere dayasın, şöyle sakin bir şekilde gözlerini kapatsın ve bir sene önce. Şu, e, Taksim'den Divan Oteli'ne giden yol üzerinde bir sene önce şu anda olmayıp da bir sene önce neyin olduğunu bir düşünsün. Şimdi düşünün bir. Şimdi ben sizi bırakıyorum şimdi. Bir birazcık düşünün. Ne yoktu? Orada ağaçlar yok şu anda. Bir sene önce vardı. Orayı kutuladılar. O ağaçları kestiler. Ve şu anda bunu Kimse bilmiyor. Orada iki, iki tane diyor Sayın Başbakan. Beş tane. Ağacı kestiler. Bunun öncesinde gizlemişlerdi. Şimdi divan otelinden yukarıya doğru yürüyün. Tam karşınıza kilise geliyor. O kilise gözükmezdi orada. Ve orada nereden biliyorum? Çünkü simülasyonlarını izledim. Hı hı. Taksim Gezi Parkı simülasyonunda. O bölgenin tamamen ağaçsız bir bölge orası. Kışın, yazın orada kışın orada düşünebiliyor musunuz bir insanın nasıl bir hayat yaşadığını beklediğini eskidense üstünde kuşların uçtuğu bir yerdi orası binlerce kuş oradan kalkar Taksim'in üzerinde restel yapardı inanılmaz bulutlar oluştururdu orada oturu seyrederdi insanlar evet. şimdi bunlar bitti bitecek bugün ben oradan geçerken kuş kaldıysa tabi bir yandan da kuşlar tabi gelir eğer bugün, doğal ortam evet, devam ederse ben oradan ama... geçerken bugün Taksim'in ekolojisini konuşuyoruz hı hı. Ben oradan bugün geçerken şunu fark ettim. Onların kuracağı gelecek üzerinde şiddet yapıldı dün. Günlerdir orada. Onların kuracağı, şimdi orası daha güzel. Onların kuracağı gelecekten. E Onlar bir çöl yapacaklar orada. Beton bir çöl yapacaklar. Bir daha ağaç yetişmeyecek orada. O ağaç için kök bulamayacaklar. Toprağı bulamayacaklar. Evet. Yani sonuçta Şimdi iki yıllık ağaçlardan evet, şimdi bahsediyoruz. Şimdi tam, tamamlıyorum bunu. Hı -hı. İki, i̇ki ağaçla İki ağaç dedikleri beş ağacın olduğu yerde bu iş kırıldı. Yakalandılar. Orada keseceklerdi. Giriyorlardı. Orada AVM yapacağız diye o Taksim Gezi farkındaki bütün ağaçları bunlar kesecek. Simülasyonunda da belli. Hı hı. Kesecekler oraları. Kesecekler ve ama orada birdenbire çıta kırıldı. Tahta kaldırmadı onları. Bir kişi çıktı oradan telefon etmeye başladı. 28'i. Salı günü saat bana 01.00'de geldi telefon. Burda Timur ağaçları kesiyorlar yetiş. Hemen süratle anlatayım. Yani ben Hemşin'de yaşıyorum. Evet. Hemşin ülkesinde annem hasta olduğu için gelmiştim. Ertesi gün annemin bütün hastaneye yatırılma randevuları vardı, hı hı. kan vermek filan ve ben salı gününden e, perşembe öğleye kadar direnişe katılamadım. Hep hı hı. haberlerini izledim. O sürede arkadaşımın bana ettiği telefondan sonra Orada gazlamalar başladı. Çadırlar şeylere atıldı. içim yandı. Hı hı. Bir kampçı olarak o atılan çadırlar onların gözlerine girsin. O çadırları attılar. Ondan sonra gazladılar. Perşembe günü bir toplantı oldu. İlk defa katıldık. Cuma günü devam etti. Büyük bir saldırı oldu. Oradaki direniş söküldü oradan. Evet. Cuma günü 10. onda Ahmet çıkış işte kafası yarıldı. Evet. Saat 1'de biz ilk defa şeyde büyük bir basın toplantısı oldu İstiklal Caddesi'nin evet. girişinde. Orada gazlandım. Ve taksi orayı boşalttılar. Taksim Gezi Parkı'nı evet. boşalttılar. Polis yerleşti içine. Hı hı. 24 saat içinde de Türkiye o yapılan alçaklığı ödetti onlara, aldı. Türkiye Gezi Parkı'nı da aldı. Gezi Parkı'nı da aldı. İstiklal Caddesi'nde aldı. Bütün Beyo o tepeyi aldı. Hı hı. Kimse bunu ora bura olarak görmesin. İstediği isterse alır. Gitti aldı. Taksim'i de aldı. Heykeli de aldı. Üzerine bayrağını da astı isteyen. Mer Kültür Merkezi'ni de aldı. Hı hı. İnanılmaz bir hayat başladı orada. İnanılmaz bir hayat başladı. Sonra şimdi ee, sürüyor. ...başlayan da bitmiş falan bir şey yok. Evet. Görüşmeler sürüyor. O oluyor bu oluyor. Ee, şimdi hmm. aslında Gezi Parkı'nda evet... ...bütün bunlar sürüyor. Bostan var. Evet. E, tam tamam. Gezi Parkı'nın kuzeyinde... Evet, ...ve evet. E, çok... E, bir e, ...anlamı olan anladım. bir bostan. Yani evet. o bostana nasıl başladınız ve anladım. hepimizin... ...aklındaydı bir yandan Aa. burayı aslında... ...tam da hayal ettiğimiz gibi bir kent bahçesi... ...yapabilsek keşke evet. diye. E, nasıl oldu bana? Evet, anlatabilir e, misin? E, mi? İşte yine... ...kaldığım yerden devam edeyim. Hı hı. Cuma, e, Cuma akşamı Taksim'de, Cuma günü Taksim'de gazlanınca ben bütün caddelerine dolaşmaya başladım. Çevreli. Ben yürüyüşçüyüm. Evet. Bütün Taksim'in çevresini yürümeye başladım. Bir paralel arkalardan. Ve her caddede direniş vardı. Her caddede. Gümüş suyunda ben çok sevdim. Birden yürüyüşçülüğü unuttum ve oradaki direniş şeye katıldım. Taksim'e geri dönme çabalarına katıldım. İnsanlar yüzleri maskeli tomalara kendilerini atarak o meydana aldılar. Burada... Şiddetsiz bir şey mümkün değildi çünkü ben meydana girmek istiyorum bana şiddet uyguluyorlardı ve biz bu şiddeti dönüştürdük evet. o meydanı 24 saat sürmeden inanılmaz kitlelerin müthiş akışıyla o cumartesi Geri günü orası biz. alındı evet. orası alındı yani orası alındı tekrar evet. istiklal caddesi de alındı taksim bu meydan da alındı gezi parkı da alındı Hı. ve oraya yerleştik biz. Yerleştik, baş, baş, bak, <gülüyor> e, yaşamak için bir alan orası. Evet. Şimdi ben hemşinliyim ve bir toprak parçasının nasıl ele geçirildiğini, nasıl senin olduğunu bilirim. Benim genlerimde var bu. Ailem çünkü, evi var, orman var, ev var. Hayvanlar için ahır var, gübre var, tarla var. Yanında sınır çizgileri var komşuyla. Bu sınır çizgilerini isteyen oynatabilir. Hele bir oynat. Ben bir arazi nasıl ele geçirilir bilirim. İlk aklıma gelen buydu. Burada bir yaşam kurmamız lazım. Buraya kazma kürek gelmemiz lazım. Tesadüfen hemen komşum, yeğenim vardı. Onu da aradım. Bir arkadaş daha. Gürsel. Gürsel. Hı hı. Üçümüz, üç arkadaş daha katıldı. Biz kazma kürek filan daldık oraya. Hiçbir şey düşünmeden başladık. Orada biz orada bir şey kazarken, bir şey ekecek, domates ekerken kendimize direniş alanı açıyorduk aslında. Ve hemen müthiş bir ilgi oldu. ...müthiş bir ilgi oldu. E tabii o alanında bir sorumlusu var. Hı -hı. Var. E, bir zaman içinde onlarla da tanıştık. Ve şu anda... ...insanlar bitkilerini getirdiler. Domates, salatalık, ne varsa getirdiler ektik. Çadırlarımız var kenarında. Sınır çizgilerimiz var. Diğer Hı -hı. şeylere, diğer arkadaşlara... ...bütün herkese, o meydandaki herkes... ...şimdi herkesin temizlik sorunu var. Evet alan sorunu var, yerleşme sorunu var, estetik meseleler var. Neyi ürettin, ne yaptığın var. Akşama kadar yan gelip yatmak var, bira var, pislik var, o var mı olu var bu hı hı. meydanda. Hı hı. Hiç bir tanesini alırsın bütün spekülasyonları götürürsün. Bizim orada yok. Bizim hı. orada hiç speküle edilecek bir şey yok biz orada harika bir bostan hayatı yaşıyoruz. Aslında yüzyıllardır çiftçiler ne yapıyorsa onu yapıyor. yani Hı -hı. evet yüzyıllardır ailemin Hı -hı. benim genlerime taşıdığı işgal evet. etme, bir araziyi işgal edip koruyup hatta ormanın işgalinden korumak. Orman arazileri yiyor şu anda. Hı -hı. İnsanlar köylerde yoklar. Arazileri çalıştıracak insanlar. Evet terk edilmiş köylerde evet. evet orman evet, yürüyor. Evet ve ben elime bir kopre alıp bunları açıyorum. Hı -hı. Gayet bizim orada herkes kopriyle gezer. Ben de burada çalı yoktu, küreğ gerekiyordu, bir yer açmak gerekiyordu, girdik. Ağaç diktiniz ve de, şimdi biraz caddeye doğru da e, bayağı bir düzenlemişsiniz orayı aslında. E, Çok da güzel e, olmuş e, gerçekten. Yani biz biz orada iki tane, üç tane, beş, 50 liralık hı hı. cebimizde 50 lira vardı, onu verdik. 50 liralık şey aldı gürsel, zerzavat diyelim. <gülüyor> Onları ektik hemen. Hı hı. Ondan sonra bizden çıktı. Zaten insanlar Herkes getirmeye başladı, başladı. Herkes getir Müthiş ve bir dayanışma var Aşağıda çınarlar ekiliyor aşağısı düzenlendi hı hı. Tam işte onların o iki, iki ağacı kestikleri yerden evet. aslında biz geç kalmıştık bu bir özürdür Özür diliyoruz biz bu küçücük bitkilerle o ağaçlardan ve biz burayı nasıl koruyacağımızı gösteriyoruz aslında hayalimizde ne olduğu ve nasıl bir yaşam biçimi istediğimizi de aslında evet, evet, gösteriyoruz evet, Bostan'da onlar, değil mi? Onlar simülasyonlarında hı hı. beton bir hayat söylüyorlar hı hı. bize. Biz hı hı. de böyle söylüyoruz. Evet. Herkes isteyen yapabiliyor. Evet. Tabii bir takım disiplin, disiplin çok sevmem ama yani bir takım Düzenlük. uyuması gereken kurallarımız bile var. Yani yavaş yavaş bu bile var. Gerekmiyor aslında hayatta buna. Ama, ama onlar kendiliğinden kimsenin dayatmasıyla şi... olmuyor. Biraz yaşam içerisinde kendiliğinden geliyor. Evet çok bir şiddet var etrafta. Geri. Bu şiddetin nedeni bu. Yoksa her şey kendi akışı içinde oluyor burada. evet evet. İnanılmaz bir otonom var gerçekten parkta. Evet. Bir kendiliğindenlik evet. var ve evet kim hiçbir dayatmaya yok ok. ama evet. işler de çok güzel evet. yürüyor gerçekten evet. o gönüllülük prensibi evet. içerisinde. Şimdi bir ara vereceğiz, bir müzik arası. Evet. Ee, çok da güzel söyledim programa girerken ee, bu şarkıyı çalalım. Ee, daha doğrusu ninni. Evet. Ee, Bostandan konuşuyoruz. Dandini dandini dastana'yı dinleyeceğiz şimdi. Dandini dana, danalar girmiş bosdana. Kav Bastancı danayı yemesin lahanayı. Hu hu hu hu. Dandini dandini. kaçınmamış Yaradan Eş olsun güzellere eş olsun ee, e, e, e. Geleceğimizi nasıl şey şekilde? Evet yapayım. bir e, ninni dinledik ee, çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz dinliler. Şimdi tabii çocuklar artık böyle dinliler çok fazla dinleme şansına sahip değiller ama Evet Timur Ağaç ve bostan bize ne gösteriyor Nasıl bir yol çiziyor evet. Çarşı dedi ki Herkesin sarılacak bir ağacı olsun hı hı. Ee, O ara ben Adnan Özer'e telefon ettim Ya dedim tıkandım dedim adından, Bir yolluk versene dedim hı hı. Dedi ki Ağaçların bedenlerine dokunmak zaman alır dedi. Ruben Dario'nun sözünü bana söyledi. O çevirmiş herhalde onu. Yani hı hı. ağaçların bedenlerine dokunmak zaman alır. Ben hep kavgalar içinde buradaki tartışmalar içinde iç özellikle bu, bu iki sözü düş, düşünüyorum. Ve tabi deli gibi millete tekrarlamıyorum kavgaların içinde. Ama kendime bunları bunlar, ceplerimde birinde bu var birinde bu var. Evet. Herkesin bir ağacı olması lazım bu mücadelede. Biz bu ağaçları korumak için. Ben o ağaçları korumak için oradayım. Onun için bostan kurdum. Hı hı. Bostandan o ağaçların nasıl korunacağının deneylerini izliyoruz, gösteriyoruz. Ee, ama bunun da bir zaman alacağını biliyorum. Çünkü şiddet var. Hı hı. Şiddet bitene kadar biz şimdiden <gülüyor> ama ağaçların, ağaçları hiç olmazsa gidip ona nasıl çıkacağız? Ağaç işte insan ilişkisinde çıkmak içindir. Onlara nasıl çıkacağımızı ve pasif pasif eylemciler bütün arkadaşlar gelin işte burası tam zamanı. Ölçü şu ama. Standlık filan değil. Bir direnişin parçası olmak. Gezi parkında bir hayat kurmak için hadi ağaca çıkın, sarılın, performanslar yapın ama aklınız direnişin odağında olsun. Bunu herhangi bir şey için değil, bir performans için, bir şey değil asla. Direnişe katkı olarak. Ben bugün sabahleyin karikatürist arkadaşlarım aramıştı. Hemen gelin dedim. Ne çizeceksiniz? Burada çize. insanların size ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Birisi bir şey dedi bir gazeteci, bir şey ressam demiş ki işte o şunu yapmalılar falan. Gelsin yapsın dedim arkadaş. Gelsin o söylediği ne yapacaksak bize burada çizerek göstersin dedim. Çizsinler. Yani çünkü herkes birbirine bir şey söylüyor. Herkes konuşma halinde. Ben seni hatırlıyorum. bir to Konferansta yıllar önce buğday hmm. restoranında yapılan bir habitatdan sonra ikilat toplantısında ekoköyler toplantısında. Herkes bir şeyler söylüyordu söylüyordu. Sen kalkıp. ...parmak kaldırı şey demiştin hiç unutmuyorum Timur ha, bu şeyi yapın demiştin ve ha. oturmuştun tek evet. bir sözle çok çok fazla evet. şey söylemiştin aslında i̇şte Boston'da da bunu evet. yaptık biz yaptık yani gidip bize izin alacağız falan böyle bir şey ki biz ilişki kurmaya da çalıştık ama o çok kafası karışıktı herkesin hiç on de durmadık onlar çok şimdi ayrıca. de yapmak gerekiyor değil mi biraz örnekler oluşturmak orada şimdi, modeller oluşturmak kim ne yapmışsa girmek. hayatında Hı -hı. ve bunu göstermek istiyorsa ama Direnişin parçası olarak direniş için direnmek için yani gösterdiler bak çocuklar orada bu Türkiye bize o meydana aldı o Taksim Cumhuriyeti'ne aldı o tepeyi aldı verdi kendi yöntemiyle aldı şimdi biz buradaki hayatı kurarken aklımız çeperlerde çeperlerden gelecek şiddete biz nasıl karşı çıkacağız evet şiddet şu an çeperlerde bu çeperleri Şiddetini evet gidelim ağaçlara bağlayalım kendimizi. Hı hı. Onu göze alalım. O şiddet bizim bedenimize geçsin. Bunu bedenimizi koyalım ağaçlarla beraber. Bu şiddeti belki öyle yeneriz. Pasifsek. Evet. Eğer şiddetin dışarıya doğru bir çözüm bekleyen bir arkadaş varsa yapıyorlar zaten. Dün orada ben inanılmaz bir hı hı. vurmalı çalgılar, sallamalı çalgılar <gülüyor> ve izledim. Yani o şeyin evet. en an, şiddetli anında. Hı hı. Ba, ba, şey vardı... Ortada arkada polis gaz atıyor ortada barikat ta, ta, şeye giden yol e, bu divan otelinden Taksim'e olan yer orada hı hı. yıkıntıların üzerine bir orkestra geldi. İnanılmaz bir resiter verdiler. Evet. Dans edenler ve taş atanlar ve polis ve onlar hı. dans eden birik alıyor taşını. Ben bu çocuğa bir şey diyemem kusura bakmasın kimse. O nokta bir şey diyemem. At da demem atma da de, diyemem. Onu izlerim. Hayranlıkla izledim. Ha, ben bunu böyle anlatıyorsam o arkada oradakiler de hepsi de yani hepsi de benim ve arkadaşlarımın bostanını da bir ziyaret ederlerse bu iş galiba şey olacak. Bir yola girecek. Çok kritik bir şey şeydeyiz. Çok yani, önemli durumdayız. bir şey söyledin. Şimdi o arkadaşlar Bostan'ı da bir gelip ziyaret ederlerse. bu beni, Ben bugün parkı dolaşırken şöyle bir şey gördüm ve öyle hissettim. Çok inanılmaz bir okul orası aslında. Herkes orada öğreniyor. Bostan'daki iki arkadaşla, genç arkadaşla konuşurken bana bir tanesi şey dedi. Ben burada dedi, şey gelmeden önce Bostan, Toprak bilmiyordum. Burada hissettim ve onu yapmaya başladım kazmaya ve dikmeye başladım üretmeye başladım ve bu çok hoşuma gitti onun için ben bostanda devam ediyorum dedi. Ya bu inanılmaz bir öğrenme süreci gibi geliyor. Evet. Ne diyorsun? Evet. İşte bak zamanı çabuk yakalayanlar var. İşte ağaçların bedenine dokunmak Hı -hı. zaman alırdı ya. Hı -hı. Dokundu arkadaş. İşte bitkiye dokundu Hı -hı. ve geçti onun kanına. Yani onun içine geçti. Bu şey bu yani hikaye bu. Evet. Ee, peki ağaç ve bostan neyi sembolize ediyor? Ee, tabii böyle hani direkt bazı şeyleri söylemek belki e, şey ama e, yine de hani orada olmayan dinleyiciler için ya da ağaç ve bostan e, meselesini biraz daha derinlemesine inersek neyi sembolize ediyorlar Çocuklar ediyor, portakalın fabrikada yetiştiğini zannediyorlarmış. Hı hı. Bir ürün olarak. Hı hı. Yani ne demiştim ben o zaman toplantıda diyorsun ya yapın diye. Evet. Gelin. Şimdi de gelin. Gelin görün. ...yani gelin orada görün... ...ben ne diyeyim yani... ...dün akşam orada biz... ...bostan neyi yaptı... ...büyük bir provokasyon hazırlanmıştı dün... ...büyük bir oyun hazırlanmıştı... Evet. ...ve kitlelerin... ...belki de büyük panik dün, halinde... Evet. ...gece saat dörtlerde bu gerçekleşti... ...evet şu anda kayıt olduğumuz için... ...dünün tarihini de evet, belki belirtmek evet. lazım... Dün, ...salı akşamından Salı akşamı, bahsediyoruz... Evet. ...o sabaha kadar... Hı hı. O, ...o saatlerde... ...parkın içine gaz atıldı... Orada yangın çıkarılmaya çalışıldı. Ağaçları. Bu bir provaydı belki de. Ve kitlenin dışa doğru kaçması halinde ne olabileceği görülmek istedi belki de. Ve bizim bulunduğumuz alanın arkası küçük bir uçurum. Eğer meydandan herhangi bir boşalma olursa oraya doğru katliam olur. Hı hı. Orada insanlar düşerler. Görmüyorlar çünkü. Niye? Yine bunların hata şeyi, yaptığı bir şey. Taksim Gezi Parkı'nda bir tane köprü var. Evet, evet. Bu köprüyü var. kırmışlar. Kırdılar. Yıktılar. Ve şimdi orası bir ölüm noktası olarak duruyor. Ve biz bunu dün akşam çözümledik. Bostanımızı feda ettik. Oradan bir, tam oraya geliyordu çünkü. Bir boşalma halinde meydandan bir alan açtık. Ve insanlar iki kademeli şekilde gecenin o saatinde müthiş bir dayanışmayla, müthiş bir özveriyle, müthiş bir yaratıcılıktır. O şiddetin içinde bulunmuş evet. bir olağanüstü bir olay. Ve ben bunu yaparken uyudum. Bana kalmadı bütün arkadaşlarım oradaydı mühendisi var mı bilmem nesi var hepsi bunu kazma kürek hallettiler ve şu anda orası basın şimdi onu yeniden bütün bu deneylerle biz dönüştüreceğiz ee. o, oradan nasıl geçilir yeni yapacağımız bostan şimdi şöyle bir şey var sel sel gider kum kalır ve kum çok kıymetlidir bu deney çok kıymetli. Aleviyonlar tabii bütün evet, selin tabii, getirdiği evet, şeyler topraklar yani, çok kıymetli. Yani sel her zaman kütük getirmez. Getirken getirirken <gülüyor> alıp kenara koymak lazım ayrıca yani. Bunlar işte o hani başta tanımladığın şeyler vardı ya kır yaşamıyla ilgili <gülüyor> filan. Peki e, biraz daha belki e, yine e, gezi direnişinden... E, çıkarmamız gerek ya da e, kent-kır ilişkisine ilişkin. Tüketim alışkanlıklarının bu kadar bu kadar e, yani açıkçası bu onun da dirinişi biraz. hani Bütün yaşam tarzlarımızı tekrar gözden geçirmemizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Tüketim alışkanlıklarımızı AVM ya da kışla ve inşaat bütün bunları daha fazla isteme kültürünün bir parçası olarak görüyorsak eğer, o zaman evet. yaşamlarımızı da dönüştürüyor olmamız evet. lazım. Tekrar üreten kendine yeterli. Hı. Belki park'ta da kendine yeterli bir model oluşturabilir oluşturulabilir böyle e, modeller yapılabilir Ne diyorsun bu konuda? Şimdi, yani o öyle bir soru soruyor ki yani bunun tam böyle şeyi yıllardır sorulsun diye beklediğimiz bir şey nereden gireceğimizi şaşırıyoruz tabi yani şimdi 2 ağaç, 5 ağaç, 10 ağaç konuştuk, 50 ağaç konuştuk, gezi parkını konuştuk. Bunları keserlerse, bu ağaçları yakarlarsa, nükleer santralde yaparlar. Hmm. Çünkü onların önünde duran ağaç, termik gerziye termik santralde yaparlar. Ne istiyorlarsa yaparlar. Bir şey yapmak için önlerinde duran şey ağaçtır. Onları kestikleri anda hiçbir şey bunları dinlemiyor. Kepçeler iniyor, Haydarpaşa karına, hmm. kenar limana, kepçeler iniyor. Bu kepçeler trenlerle, şunlarla, bunlarla taşınıyor Anadolu'ya. Bunlar Anadolu'yu allak bullak ediyorlar. Hep iki ağaç. iki ağaç, beş ağaç, on ağaç. Biz bunları durdurursak... ...AVM'ler olmaz. Nükleer santraller olmaz. Bu kadar enerji gerekmez. Bunları konu yıllardır tekrarladığımız şeyler... Evet. ...yeniden yatırırız masaya bunları. Mutlaka. Elbette yani çocuk burada bu şehir ama İstanbul'a da lütfen şey yapmayın nankörlük etmeyin İstanbul birdenbire kendine geldi. Dirildi. Biz gitmiştik İstanbul'dan. Bir sürü insan gidiyor <gülüyor> evet, İstanbul'dan. Evet, Şimdi döndük. Aa birdenbire bostan yaptık. Bostanlar yeriymiş orası. Söylüyor Eskiden arkadaşlar. Eskiden bostanlar vardı. Bostancı İstanbul. vardı bilmem. Yani orası da bostanın orası işte evet, Biraz <gülüyor> kenarı bostanmış. <gülüyor> Vadiymiş çünkü dere akıyormuş ortasından. Getirip stadı koymuşlar ortasına. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz hayatı? E şimdi ben burada salatalık yapacağım, yiyeceğim, evet. oradan şeyi seyredeceğim filan. Yani böyle bir yer burası. Biz bunu hayal ediyoruz. Bunu gidip de AVM'den bir şey alıp oraya getirmeyeceğiz. Her şeyi orada üretebiliriz. Evet. Yok hakikaten bunu şey olarak söylemiyorum. Yani burada biz orada sembolik bir şey yapıyor. Hayır. Hı hı. Ben orada o hayatı kurmak istiyorum. Zaman da gösterecek. Peki. Çok. Bu de... şiddet dursun. Evet. Devam edeceğiz biz. Orayı biz İstanbul'un istediği, geçmişin istediği ve geleceğe bırakacağız. Öyle gideceğiz oradan. Evet. Ben çem, kendi toprağıma gitmek istiyorum. Evet, şiddet bir an önce dursun. Evet. Hepimiz bunu evet. e, diliyoruz, temenni ediyoruz, istiyoruz. Evet. Ve biz e, Gezi Parkı'dan e, umuyoruz ki hayallerimizin parkını, bostanını e, bir şekilde e, kentse yakışır, kentliye yakışır ve e, orada... E, İnsanların nefes alabileceği bir park tekrar canlanır Son diye bir şey söyleyeyim mi? umut ediyoruz. Yaşasın Gezi Bostanı, yaşasın direniş. Peki. Çok teşekkürler ben, Timur. Ağzına sağlık. Evet programı kapatırken bir anons da yapmak istiyorum, duyuru yapmak istiyorum. Gezi Parkı'ndan biraz yavaş şehirlerin bir parçası olan Türkiye'de Seferihisar'a gitmek istiyorum. Orada 15 Haziran'da yarın %100 ekolojik pazarların yedincisi açılacak Seferihisar'da. Ee, bunu da buradan duyurmuş olalım. Her zaman olduğu gibi sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara da bekliyoruz. Yaşam bir bütün. Gezi parkı, bostan, ağaçlar, e, nehirler, doğa bir bütün ve biz onun parçasıyız ve onun sürdürülebilirliği için elimizden geleni yapacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik yaşam.